Sinefil Hazırlayan ve Melis Behlil ve Yeşimburu Seven 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden bir parçayla başladık. Aloy Blak seslendirdi. Taking Bomb. Haftanın yeni filmi The November Man'de kullanılan parçalardan biriydim. Evet. Ee, November Man ee, bu hafta vizyona giriyor. E, hedefteki Adam adıyla. E, bu hafta...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 Evet dediğim gibi bu hafta çok sayıda e, filmimiz var e, ama hem vizyona yeni giren filmlerimizi konuşmak için hem yeni gösterim programlarını hem de e, sinema dünyasından yepyeni haberleri konuşmak, festival e, haberlerini vermek için e, sevgili program ortağı Melis Behlil şu anda İstanbul'da bizimle birlikte olmamakla beraber telefonda bağlanacak programımıza Ve e, onunla birlikte de hem filmleri değerlendireceğiz hem de kendisi geçen hafta Toronto Film Festivali'ndeydi Kanada'da. Ee, onunla bir Toronto değerlendirmesi de yapacağız. Birazdan o da hattımızda olacak. Evet, e, öncelikle haftanın e, öne çıkan filmlerinden biriyle başlamak istiyorum ben. E, ve de başka sinema e, kapsamında vizyona giriyor bu hafta. Arabani filmi. Ali Advan'ın yönettiği bu filmde başrollerde Eyad Şedim, Daniel Nidam, Tom Kelly ve Zuhayre Sabah yer alıyorlar. E, arabani bir İsrail filmi ve geçtiğimiz sene 2013 senesindeki Kudüs Film e, Festivali'nde de en iyi İsrail filmi kategorisinde aday olmuş. E, ayrıca en iyi senaryo e, ödülünü de almış e, bir film. Senaryosu da yönetmen Adi Advan'a ait. Kendisinin e, ilk e, yönetmenlik e, deneyimi aynı zamanda. E, hem yazdığı hem yönettiği bir film. E, İsrail'de yaşayan Orta Doğu'daki kadim halklardan biri olan dürzileri e, anlatıyor film. Ee, ve de bir anlamda toplumsal yapı içerisindeki hem içe kapalılık hem ötekileştirme üzerine enteresan bir hikaye. Bu arada telefon attığımızda e, Melis Behlil var. Merhaba Melis. Merhaba galiba sonunda. Evet ba ha bağlantımızı kurduk. Evet Ben de haftanın yeni filmlerinden Arabani'yi tanıtmaya başlamıştım. Başka sinema evet. kapsamında gösterime giriyor bir İsrail filmi. Ee, ve e, Ortadoğu'nun evet, da en iyi senaryo ödülünü aldı. Ee, evet. evet. Ortadoğu'nun kadim topluluklarından Dürziler üzerine e, bir film. Hem e, oldukça içe kapalı e, bir topluluk ve bu içe kapalılık üzerine aslında günümüzde de eee Ortadoğu'nun aslında dünyanın genel problemlerinden biri olan öteki ötekileştirme, ötekiyle beraber yaşama üzerine pek çok sorunu ...mikrobu boyutta ele alan bir film... ...bir aile e, hikayesi aslında... ...Josephaz'ın da e, bir dürzi... ...40 yaşlarında... ...zamanında köyünden ayrılmış... ...ayrılma sebebi ise... E, ...kendi din kurallarına karşı gelerek... ...Yahudi bir kadınla evlenmesi... ...yıllar sonra eşinden boşandıktan sonra... ...17 yıl geçiyor aradan... ...16 yaşındaki kızısı Madar ...ve 14 yaşındaki oğlu Ellie'yi alıyor... ...ve köyüne geri dönüyor... Başta annesi olmak üzere köyün bütün ileri gelenleri ise hem Josef'e hem de kendilerinden kabul etmedikleri çocuklarına karşı çok büyük bir ön önyargıyla dışlamaya başlıyorlar. Ama bir süre sonra Josef'in annesi fikrini değiştiriyor ve hem oğluyla hem de torunlarıyla ilişkisini yeni baştan kurmaya başlıyor Afifa. Ve bu da tabii kendi yaşadığı topluluk içerisinde belli bir dışlanmaya da sebep oluyor. Rubani e, bu anlamda insan olmaya dair ve topluluk dinamikleri üzerine de pek çok şeyi sorgulamamıza sebep olan bir film. Evet filmde Joseph'in kızı da bir aşk hikayesi e, oluyor. E, Böylelikle yani bir sonraki nesillere de geçerek ve de e, yine e, toplum ve birey arasındaki bu gerilimlere bakan bir hikaye. Evet haftanın ee, hafta, iddialı yapımı. Evet. Evet ödülü filmi bu hafta. Biraz hafif bir hafta aslında. 8 yeni film var ama hani aralarında da mutlaka kaçırmayın. Bu cehatlıkla diyeceğim açıkçası benim yok. Ee, bir sonraki filmimiz daha Hollywood yapımı bir e, casus filmi olan November Man. Hedefteki adam. Roger Donaldson, Avustralya kökenli fakat yıllardır Hollywood'da çalışan isimlerden. Baş rollerinde de Pierce Brosnan, Luke Bracey ve Olga Kurilenko yer alıyorlar. Evet bu da bir roman uyarlaması ee, dediğin gibi Bill Granger'ın aslında November Man e, adıyla yazmış olduğu 7-8 kitaplık bir serinin e, içindeki kitaplardan biri. Aslında bu proje çok uzun süredir benim duyduğum bir projeydi. 2006-2007'den beri bu kitabın haklarını bizzat Pierce Brosnan satın almıştım. E, kendisi malum e, kıdemli Bond'lardan, James Bond'lardan. Dolayısıyla e, casusluk e, şeyinde... Ee, en azından beyaz perdede casusluk mesleğini en e, üst kademede icra edenlerden biri ee, ve de vermiş evet, olduk. Kendin yani sondan sonra artık başka herhangi bir casusu oynamaz niye ister bir e, oyuncu onu da ben anlayamadım. <gülüyor> Ben şöyle anlıyorum ben bu işi sevdim diyor iyi de yaptım ee, ve de hani iyi bir franchise ile yeni baştan neden olmasın ee, bir de bir röportajında okudum bana oldukça e, şey de geldi e, esprili de geldi yani bu casusluk dediğimiz alan sadece Daniel'a hani Craig'i kastediyor bırakılamayacak kadar geniş bir alan. <gülüyor> <gülüyor> Bence hani bir tane daha şey var e, iyi bir e, casusluk e, şeyine e, yer var e, ve bunun içinde hani iyi bir malzeme üzerinde çalışıyorum Sırbistan'a hani gidiyorum işte orada hani enteresan iyi bir iş çıkaracağız. O, Olga Kuryenko da enteresan bir isim çünkü eski Bond kızı. Dolayısıyla... Evet o da Quantum Palace'dan e, tanıdığımız bir isim. Ayrıca Richard Dan aslında e, Hollywood'da ilk adını büyük duyurması e, yani Hollywood'a geldikten sonra yaptığı belki de en önemli film No Way Out'tu çıkış yok. O da e, 1987'den o dönemlerde bir hayli ilgi çekmiş e, bir e, casus filmiydi yine. Kevin Costner'ın başrolünde olduğu. Evet, hatırlatalım. Ben hala tüm zamanların en iyi e, casusluk filmlerinden biri oldum, düşünüyorum. O veyahut hani ilk izlediğimde de beni çok etkilemişti. Her tepeği yatırma hikayesi özellikle. Evet. Ee, çok çok sık iyi becerilemeyen bir şey ve orada hakikaten çok iyi yapmıştı onu. Ee, anlatsın. Ee, evet, dediğimiz gibi November Man, hedefteki adam haftanın... E, Aksiyon casusluk e, filmi konu itibariyle bakacak olursak Peter e, Bros, Pierce Brosnan'ın canlandırdığı Peter Devereux eski bir CIA ajanı artık emekli olmuş İsviçre'de Lozan Gölü kıyısında bir kafe işletiyor. E, i̇nanırsanız tabii ama istihbarattan emekli olmak diye bir şey söz konusu değil aslında. E, bir takım eski işlerin ucunu toparlamak üzere geri çağrılıyor ama burada kendisini e, eskiden kendisinin yetiştirmiş olduğu e, bir e, öğrencisiyle eski çıraıyla karşı karşıya buluyor bir anlamda. Bir takım eski defterler açılıyor. E, tarafların hiç de gözüktüğü kadar net olmadığı, e, imkansız gözüken bir takım insanların ve çıkar çevrelerinin bir takım ayak oyunları çevirdiği ve büyük kötülükler yapmak için işbirliği yaptığı gibi durumlar ortaya çıkıyor. Daha fazla spoiler vermeden e, böyle geniş bir çerçevede anlatacağım. Ne durumunu da söyleyelim bazı filmlerde hatta bu tanıtım şeyi olarak, cümlesi olarak kullanılır. Bu sefer metene şahçi durumu da var çeşitli boyutlarda. Evet. Novemberman'da haftanın bir diğer filmi müzikleriyle de dikkat çekiyor dediğimiz gibi. Şimdi filmin kendi anlatısı içerisinde de önemli bir yere sahip bir parçayla devam ediyoruz. Eric Satin'in ünlü bestesi Nocien numara 3'ü dinliyoruz. Eriksati'den dinledik. Nosyen numara 3 haftanın yeni filmlerinden The November Man hedefteki adam filminde kullanılan müziklerden biriydi. 94.9 Açık Radyo'da sinefil programındasınız. Ben Yeşim Burul. Telefon attığımızda program ortağım Melis Behlil bizimle birlikte haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz size. Bu hafta Melis'in de dediği gibi çok sayıda film var. Ama aslında e, böyle özellikle belli bir spesifik türü sevenlere daha çok hitap eden bir hafta. O da e, Korku Gerilim. Evet, ee, korku haftası durumu var. Farklı bölgelerden, e, farklı tarzlarda korkular. E, bunlardan ilki As Above, So Below, Derin Kabus. John Eric Dowd'la yonetmiş başrollerde. Perdita Weeks, Ben Feldman, Edon Hodge ve François Civil yer alıyor. Ee, bu Paris'te geçen bir korku... aslında yani Amerikan yapımı bir film ama e, Paris'in e, yer altındaki meşhur e, ...katakomlarında, mezarlarında geçen bir hikaye. Bir grup genç e, ...ekibi ama yine de bir grup genç yani. E, Araştırmak üzere giriyorlar bu e, mezarlara ve bir şekilde aşağıda kalıyorlar. E, arada e, yolları kapanıyor ve e, hem kendilerinin çıkış yolu bulmaları lazım hem de aşağıda kendi korkularıyla karşı karşıya gelmeye başlıyorlar. Bu Solaris dahil pek çok e, korku filminde kullanılmış herkesin karşısına en korktuğu şeyi çıkaran e, korku filmlerinden. Ee, aynı zamanda başka referanslar da var burada çünkü bir e, bu gençleri bu işe sürükleyen Sarah baş karakterin peşinde olduğu şey e, Felsefe Taşı, The Philosopher's Stone. E, Harry Potter sevenler gayet iyi bilecekler onun ne olduğunu. Ama burada Harry Potter dünyasından çok daha farklı, çok daha karanlık ve korku dolu bir dünyadayız. Onda altın çizelim. Ama felsefe taşı aynı felsefe taşı. Aşağı yukarı e, buradaki fonksiyonu da aynı. E, sıradan metalleri altına çeviriyor ve bulanı da e, sonsuz ölümsüz hayat sağlayan bir taş. Onun peşinde hayatını kaybeden insanlardan da bahsediyorlar filmin içerisinde. Bir diğer e, Çok tamam. böyle aç ya da hırslı olursanız başınıza neler gelir filmlerinden yani aynen. Bir diğer özelliği ise tabii estetiği filmin ee, o da özellikle ağırlıklı olarak el kamerasının kullanılması bu Blair Witch e, cadısı projesi filmi ve işte paranormal Activity aktivitiyle e, bir anlamda türün zirvesine ulaştığı gişede en büyük getiriye elde eden filmlerin e, aynı estetik dilini kullanıyor özellikle işte o Paris'in yerin altındaki o mezarlar katakomplar dediğimiz yerde o kapalı mekanda her biri başlarına taktıkları o ışıklardaki kameralar e, üzerinden yapılan çekimlerle e, sürekli titreyen hareket halinde e, gerçeklik hissini arttırmaya dayanan çekim yöntemiyle e, yeni bir şey değil aslında e, pek çok eski ve bildiğimiz aşina olduğumuz öğeleri harmanlayarak ama eli yüzü düzgün bir korku gerilim filmi sunuyor bize derin kabus as above so be evet Diğer korku filmimiz Staros. Bir başka korku filmimiz de e, aslında benzer bir estetik kullanıyor. Daha da bunda yenilikçi bir şekilde Open Windows, açık pencereler. E, buradaki pencereler ev penceresi değil bilgisayardaki pencereler. E, filmin yönetmeni Nacho Vigalondo, e, İspanyol bir yönetmen e, son dönemlerde adını duyuran filmlerden, e, Anglipa korku sinemasından başrollerde ise Elijah Wood Sasha Gray, Neil Maskell ve Ivan Gonzalez yer alıyorlar ee, burada da e, demin Yeşin'in anlattığı gibi kabusda e, el kameraları kullanılıyor buradaysa web kameraları kullanılıyor çünkü e, hikayede e, bir e, kadın oyuncu bir nar e, bir hayran tarafından takip ediliyor yani e, bir Akşam yemeği beraber yeme e, durumu var. E, hayran böyle bir e, şey kazanmış, bir e, çekilişten bir ödül kazanmış. Fakat e, iptal ediyor oyuncu. E, hayransa bir telefon alıyor. Diyor ki sen merak etme ben e, ayarladım. Sen bütün gece internetten takip edebileceksin bu hayran olduğun oyuncuyu. Ve hakikaten takip etmeye başlıyor kameralar aracılığıyla bu açık pencerelerde kameralar değiştikçe. E, fakat e, oyuncunun büyük bir tehlike içinde olduğu ve aslında bir tuzağa düşürülmekte olduğunu da fark ediyor. Bu telefondaki gizemli sesin e, aslında e, bir katil olduğu ortaya çıkıyor. Evet bu bildiğim kadarıyla aynı zamanda web kameraların gerçekten kullanılarak çekildiği de ilk film. Çünkü diğerlerinde hani web kamerası görüntüsü de yine bir şekilde gerçek kameralar üzerinden aktarılıyordu. Burada gerçekten yönetmen web kameralarını kullanarak e, filmde ciddi bir e, çekim yapmış. E, o da aslında sinemada farklı görsel dillerin kullanımı açısından da enteresan olabilir. Ve oyunculardan da e, Sasha Grey, o ünlü yıldızı canlandıranın da hani o sıra dışı porno yıldızı olduğunun da altını çizelim. İsim is evet, tanıdık evet, gelebilir evet. bazı evet. dinleyicilerimize. Aynen. Bir yandan da hani böyle bir film olduğunda benim e, neyelim her ne kadar e, zaten şahsen seyretmeyi düşündüğüm bir film değil illa ki ama... Seyredecek olsam da sanki büyük ekrandan ziyade ben bunu bilgisayar ekranında seyretmeyi tercih ederdim diye bir hisse şey ki günümüzde pek çok insanın da filmleri aslında tablet veya bilgisayar ekranından tükettiği düşünülürse aslında o pazar içinde düşünülmüş bir estetik tercih olabilir. Evet tam da karşılığını bulmuş olur bir anlamda da. Evet, evet. haftanın üçüncü... Korku filmi ise Türkiye'den geliyor ee, bir Hasan Karacadağ filmi. Ee, Hasan Karacadağ, Türk Karacadağ kork, Türkiye'de korku sinemasının artık en e, bilinen isimlerinden biri oldu. Dabbe serisiyle ve Dabbe 5 karşımızda bu hafta. Dabbe 5 Zehri Cin. Senaryo yine kendisine ait. Başrollerde Nil Günal, Sultan Köroğlu Kılıç, Ümit Bülent Dinçer ve Irmak Örnek yer alıyorlar. Dabbe Neredeyse 2006'dan bu yana birkaç senede bir bir dabbe filmiyle karşımıza geliyor. Ve gişede de karşılığını buluyor. Ciddi bir hayran kitlesi var Türkiye'de. Türkiye'deki korku seyircisi cinli filmleri seviyor. Evet bu da genç bir çift. Nasıl bu Hollywood korku filmlerinde bir grup genç diye başlayan filmlerle artık dalga geçiyorsak Türkiye'deki korku filmlerinde de Hani kendi halinde mutlu yaşayan bir çift diye başlıyor genelde bunlar. Genç bir çift ve bu genç bir çiftin genelde de kadının başına bir şeyler geliyor. Ya da e, bilmiyorum zade şeyi modu belki bu. Yine böyle genç bir çift mutlu bir hayat sürmekte olan e, diye hatta basın bir senede geçiyor. E, fakat bir rüya gördükten sonra kadın e, bir takım işte cinler şimuş olmaya başlıyor kendisine. Ee, yine böyle bir cimli hikayeler karşımızda dambesli cimli evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ee, ve haftanın e, korku filmlerinden biri olan As Above So Below'da kullanılan derin kabus filminde kullanılan bir parçayı dinliyoruz dediğimiz gibi Paris'te geçiyordu film ağırlıklı olarak ve bir Fransız topluluk La Femme seslendirecek Sur la Sur la Planche <gülüyor> La Femme'den dinledik. Sur la planche, bu hafta yeni vizyona giren derin kabus filminde kullanılan parçalardan biriydi. Üç filmimiz daha var bu hafta. Bunlardan biri e, gerçekten Fransa'dan geliyor. Kim Takar? E, Lamport'tan kim? E, Raphael Friedman yönetmiş bu filmi de. E, film demek ne kadar gerçekçi ondan da çok emin değilim. Remy Geyer adında bir e, internet fenomeni karakter üzerine kurulu. Ki kendini canlandırıyor. Kendi hayatı üzerine kurulu bir film bu da. E, dinleyicilerimiz zannediyorum Jackass diye bilinen e, televizyonda da yayınlanan programdan bileceklerdir. E, böyle gereksiz riskler içeren, e, anlamsız şakaların olduğu film. E, evet. Gençlerin ağırlıklı yaptığı e, programlar. Bu Rémi Geyer bunların e, Fransız versiyonu gibi. E, garip kostümler yani giymiş. böyle fiziksel eşek şakaları ve biraz da aslında tehlikeli durumlar da içeren videolar bunlar. E, MTV'de birçok kez çok popülerdi. Sonra filmi de yapıldı. Bu da Fransız versiyonu onun. E, YouTube'da popüler olup sonra filmi yapılan e, Rémi Geyer. Evet ona bas rollerde Nicole Ferroni, Franck Bruno, Alban Ivanov, Silvan Katan ve Quentin Jodar eşlik ediyorlar. Ve film versiyonunda da Remy Geyer kendini canlandırıyor. İşte hayatını böyle işler yaparak geçiren bir karakter. Mutlu mesut ama bu işten mutlu olmayan kişi kız arkadaşı üstelik de hamile. Artık pes ediyor kız arkadaşının baskılarına bu işleri bırakıyor. E, tedavi oluyor. Kız arkadaşının babasının şirketinde işe giriyor. E, işte Çocuğunun babası olmak üzere sakin bir hayata geçecekken e, aslında bu sıradan ve standart hayatın kendisine göre olmadığını, hayranlarının da onun e, bu dönüşümünü kabullenmediğini, aslına ve özüne dönmesi gerektiğine dair e, anladığım kadarıyla klasik Remy Gayar e, skeçleri ve o eşek şakaları da filmin içerisinde yediriliyor. Ee, bir anlamda e, internetten YouTube'dan izlemekle oturup bir uzun uzadıya filmi izlemek 81 dakika e, ne kadar katlanılabilir emin değilim. E, o MTV'deki de pek benim dayanabildiğim bir şey değildim. Zannediyorum bu hafta Fransa'yla ilgili bir şey izleyeceksem Paris'in altındaki katakomları tercih edeceğim. E, Remig ayarı değil yani. Evet. Haftanın bir diğer filmi ise e, bir dans filmi. Yine bir e, film dizisinden geliyor bu aslında. Step Up'ların beşincisi. Step Up All In sokak dansı 5. Rüya takımı. E, Ryan Guzman, Brianna Evagan, Misha Gabriel ve Isabella Mikovar rollerdi. Daha önceki filmlerdeki e, yer almış çeşitli oyuncular bunlar. Filmin aslında en ilginç tarafıysa e, yönetmeni Trish C. E, kendisini uzun metraj filmlerden Tanımıyoruz pek fazla ama müzik videoları yönetmeni ve OK Go'nun videolarının yönetmeni. OK Go'da herhalde yani zaten son beş oyundur ama bence gelmiş geçmiş yapılmış en yaratıcı müzik videolarına e, sahip grup ise pek yanlış olmaz hani bir tane iki tane değil her videoları birbirinden e, yaratıcı. E, bu Step Up dizileri aslında. Bir nevi eski klasik müzikaller gibi bu e, sahne arkası müzikalleri denen bir tür vardır müzikallerin ilk döneminden beri çok popüler olan e, bir takım gösterilere hazırlanan ya da işte yarışmalara hazırlanan e, sahneye bir şey koymak üzere olan insanların e, o prova süreçlerini de anlatan ve bunun içine müzikali de yedirmiş olan hikayeler. Burada da e, bir dans yarışmasına girecek yine ekibimiz e, bu sefer Las Vegas'ta geçiyor hikaye eski çalıştığı insanlardan yeni bir grup toparlıyor şu an adlı baş karakterimiz hip hop dansları sevenler için yani bu seri zaten tanıdık bir seri ama genel olarak da mesela Amerika'da basın gösterimi yapılmadı ama benim bir eleştirmenden duyduğum aslında hiç de fena olmadığı ve dans sevenler için zaten kaçırılmaması gereken filmlerden Evet bu hafta dans sevenler için de Step Up All In Sokak Dansı 5 Rüya Takımı vizyonda. Bir de Türkiye'den komedi filmi var bu hafta Stajyer Mafya adını taşıyor. Eray Koçan yönettiği bu filmde başrollerde Naz Elmas, Hilmi Cem İntepe, Lemi Filozof ve Abidin Yerebakan yer alıyorlar. E, bu da e, bir yanlışlıklar komedisi üzerine kurulu bir mafya komedisi diyebiliriz. Birol ve Ayhan adında e, iki saf karakter kendilerini e, yanlışlıkla böyle bir mafyozu durumun ortasında buluyorlar. E, onları mafya e, zannediyor karşı e, ekip. E, i̇stemeden bir anlamda bu Dünyaya adım atıyorlar ee, ama e, bir taraftan da bu işin nimetleri olduğunu da fark edip e, bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyorlar. Sloganları da hayat bir oyunsa bize jeton çok şeklinde söylüyorlar. E, Böyle bir yanlışlıklar komedyası üzerine kurulu. Tabii bir esas kız var. Naz Elmas'ın canlandırdığı. Bir yandan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir yandan bu dünyayı öğrenmeye çalışıyorlar. İşin içine Rus mafyası vesaire karışıyor. Stajyer mafya da bu haftanın e, tek Türk filmi. Aynı zamanda komedi filmi. Dabbe ile beraber ikinci filmi. Evet doğru pardon. Dabbe'yi unuttum. <gülüyor> Dabbe ile beraber biri komedi biri korku. Dolayısıyla herkese göre bir şey var. Bu hafta vizyonda. Şimdi o zaman e, haftanın diğer bir sürü alternatif gösterimleri de var. Geçen haftadan beri yeni e, gösterim programlarının açıklandığını, müzeler vesaire galeriler anlatıyoruz. Onlara geçeceğiz ama önce Sokak Dansı 5'ten bir klasikle devam edeceğiz. Bobby Brown'dan geliyor Every Little Step. Abbey Brown'dan dinledik. Every Little Step bu hafta yeni vizyona giren Sokak Dansı 5 filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, Vizyon'a yeni giren filmleri tanıttık. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Ama Vizyon dışında da alternatif gösterimler devam ediyor. Öncelikle Yeni Sinema Hareketi'nin Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle 2012 yılından beri devam ettirdiği Her Cuma Yeni Sinema Etkinliği Eylül ayı itibariyle e, tekrar başlıyor. Bu Cuma Eylül-Ekim programını açıkladılar başlıyor. E, Bugün bu akşam yani 19'da gerçekleşecek ilk gösterim. Gösterimler yine Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar Sinema Salonunda olacak. Bu hafta boyunca her akşam saat 19'da gösterilecek film İlk Sen Başar'ın Erkek Tarafı filmi. Ondan sonra da e, bir sonraki hafta e, 19 Eylül'de başlayacak hafta Ferit Karağan'ın Cennet'ten Kovulmak, sırasıyla Ömer Leventoğlu'ndan Mavirink, Onur Ünlü'den Sen Aydınlatırsın Geceyi, Cemil Ağacıkoğlu'ndan Özür Dilerim, Atalay Taştiken'den Meryem ve Ozan Açıktan'dan Sisili. Önümüzdeki haftalarda da biz tekrar hatırlatmaya devam edeceğiz. Her cuma size e, her cuma yeni sinemanın filmlerini. Evet geçen senenin Antalya ve İstanbul festivallerinden ödüllerle de dönen filmlerle başlıyor sezon. Ee, vizyonda eksi e, çok az gösterim şansının işlerde o yüzden tekrar dönmek için, evet, görebilmek için tekrar bir şans. Dönemimizde evet. müzesindeydi... Pardon. Ya kötü mü? Eee Sokaklar bizden sorulur. Ee, hayat, sanat, müzik başlığıyla e, bir gösterim düzenleniyor. O, şu anda piramidesindeki sergiyi paralel olarak e, Duvarların Dili, Graffiti, Sokak Sanatı sergisi şu gerçekleşmekte şu anda e, piramidesinde. 12 Eylül, 3 Ekim tarihleri arasında da buna paralel sokaklardan e, filmler e, geliyor karşımıza. Bunların arasında belki en e, ön plana çıkanlardan biri Anton Corbijn'dan geçen hafta bahsettik Yeni filmi gösterime girdiği için Ve Kontrol filmiyle adını duyurduğunu Uzun metraca geçişini yaptığını söylemiştik e, İyi film lafı üstüne gelirmiş Kontrol e, tera bezesinde gösterecek filmler arasında Ian Curtis'in Joy DeVision'dan Ian Curtis'in e, Hikayesini anlatan bu Anton Corbijn filmi Bunlar dışında, bunun dışında fazla şey bekleme bir daha eve dönemeyiz. Daha çok belgesel ağırlıklı filmlerle geçiyor. Mesela Banksy'nin meşhur çıkışlar hediyelik eşya dükkanından belgesel kurmaca arasında çok keyifli bir şekilde dolanan filmi, Downtown and the Boys 2001 yapımı. Kaykaycı gençler hakkındaki e, o dönemde çok konuşulan e, filmlerden biri. O benim çok film, merakla beklediğim bir film mesela. Çok e, beğenilen evet, bir film yani dediğin genel gibi. Genel olarak özellikle graffiti kültürü, sokak kültürü üzerine e, farklı filmler e, Pera'da önümüzdeki 3 hafta boyunca gösterimde olacak. Evet bu arada Salt Saltbeyoğlu'nda da yeni bir sergi açıldı. Yazlık Şehirli'nin Kolonisi sergisi ve ona paralel olarak da bugün günlerden ne başlıklı bir film programı organize edildi. Yazlık, sayfiye, son dönemlerde değişik sergiler ve kitap çalışmalarıyla karşımıza çıkan bir kavram. Ve 10 hafta boyunca da bu film programı çerçevesinde çok farklı filmlerle ele alınacak. Her perşembe akşamı saat 19'da. Salt Beyoğlu'nun Açık Sinemasında e, ücretsiz gösterimlerde izleyicilerle buluşacak çok farklı coğrafyalarda yer alan tatil evlerine odaklı, odaklı e, filmler. İlki dün akşam gerçekleştirildi bu gösterimlerin. Zeki Alasya'nın Sivri Akıllılar filmi gösterildi. Ama e, önümüzdeki programda da e, ona yani kalan 9 haftada da çok enteresan filmler var. 18 Eylül e, akşamı Bruce Robinson'ın Artık kült filmi diyebileceğim. 1987 yapımı Whitney Allen I filmi gösterilecek. Ee, hakikaten İngiliz sinemasının mizahını bu kadar keskin bir şekilde kullanan e, kültleşmiş filmlerinden biri. 25 Eylül'de e, Jean-Luc Godard'ın 63 yapımı Le Mepri Nefret filmi. 2 Ekim'de François Ozon'dan Swimming Pool Havuz. 9 Ekim'de e, Johan von... Ray Bekil ve Markus Werner Head'den Somar Yazlık Ev 2013 yapımı bu da 16 Ekim'de Mihalkov'un Güneş Yanı filmi 23 Ekim'de Eric Romer'den Koleksiyoncu Kadın 30 Ekim'de Ramin Matin'den Kusursuzlar gösterilecek Arada 13 Ekim'de de Pardon 6 Kasım'da Godard'ın Weekend hafta sonu ve 13 Kasım'da da Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi ile sona erecek bu gösterim programı. Biz yine hatırlatmaya evet, devam evet, edeceğiz hadi. size ama Salt'ın web sitesinden de takip edebilirsiniz. Evet şimdi bir parçayla devam edelim ve oradan festival haberlerine geçelim. Toronto e, Toronto'da çok konuşulan filmlerden birinin e, adını aldığı parçayı çalacağız size. Brian Wilson'dan Love and Mercy. I was Dinledik. Love and Mercy. Ee, Toronto Film Festivali'nde aynı adlı Brian Wilson e, e, biyografik filmini adında veren şarkıydı. Telefon attığımızın ucunda Melis Behlil var. Sevgili program ortağım. Kendisi Toronto'daydım. Sinefil için, bizim için takip ettim. Ee, şimdi Toronto izlenimlerini alalım. Evet, aslında Toronto'ya geçmeden belki Venedik'ten de kısaca bahsetmekte fayda var. Çünkü e, Toronto'yu etkileyen şeylerden biri de Venedik'ti. Tam Toronto'nun ilk hafta sonunda e, Venedik ödüller dağıtıldı ve filmlerin ciddi bir kısmı iki festivalde birden yer alıyordu. E, o yüzden bir yandan ilk hafta sonu herkesin kulağı Venedik'teydi biraz e, ne oluyor ödüller diye. Ee, ki eee Venedik'te en büyük ödülü alan e, A Pigeon Jazz on a Branch Reflecting on Existence in Andromeda'da Dante Güvercin olarak film ekiminde altın hastanı alması pek de şaşırtıcı olmadı galiba. O da Toronto'da gösterilen filmlerden biriydi. Ki geçen hafta biz Bilmiyorum. tam ödül töreni öncesinde burada programda konuşurken ben bir Roy Anderson lafı ettim mesela. Hani Türkiye adına bütün iyi niyetli şeylerimizi, dileklerimizi gönderirken ama galiba bir Roy Anderson hani gibi geliyor demiştim ki hakikaten şaşırmadık o açıdan ama burada hemen altını çizelim ki Türkiye adına yarışan e, Kavmi Müjdeci'nin Sivas filmi de jüri özel ödülünü alarak çok büyük bir başarıya da imza atmış oldular bir ilk film olduğunu tekrar hatırlatalım burada evet e, özel e, jüri özel ödülünü e, aldı Sivas jüri büyük ödülünü de e, ...yine Toronto'da da oynayan ve benim görme şansımı da elde ettiğim... ...The of Silence filmi kazandı. Joshua Oppenheimer'ın öldürme eylemine paralel çektiği bir film bu. Hatta aslında daha önce bunun çalışmalarına başlamış. Fakat ikisinin iç içe geçtiği yerler var. Yine de hani ilkini görmeden bunu da seyretmek tabii ki mümkün. Ayrıca kendi önemi ve ağırlığı da var. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaktır. Ee, 1965 Endonezya e, katliamının e, katilleriyle konuştuğu bir belgeseldi e, öldürme eylemi. Zomuca e, Silence, sessiz bakış diye çevrilir belki bilmiyorum. E, bu filmde ise e, ailesinden birini bu katliamda kaybetmiş olan e, bir adamın bu katillerle yüzleşmesini izliyoruz. Son derece etkileyici film. Ee, en iyi yönetmeni Gonçalovski aldı ee, postacının beyaz geceleriyle. En iyi erkek ve kadın oyuncu Hungry Hearts e, filminden Adam Driver ve Alba Rorvahir'e gitti. Dediğim gibi bu filmlerin bir kısmı e, Oppenheimer ve Anderson en azından ee, Toronto'da da oynuyorlardı. Toronto hep Yarın çok büyük festival diye. Hakikaten ben de gözlerimle görünce ikna oldum çok büyük festival. Bu işte dünyanın en büyük denilen üç Avrupa festivali Cannes Berlin, Zenevikten sonra zaten en prestijli, belki de Kuzey Amerika'nın bütün pazarının belirlendiği yer. Birkaç hafta önce konuşmuştuk. Taylorite ile bir şey içine girdi. rekabet içine girdi son senelerde. Ve e, bu sene e, premier yapmayan filmleri ilk hafta göstermeme kararı aldı. E, o yüzden ilk haftasonu biraz dengeler değişti. Hatta bu yüzden Venedik'in çok zarar gördüğünü söyleyenler vardı. E, yine de hani her an görülebilecek pek çok film mevcuttu. Sadece basın ve endüstri gösterimleri olarak aynı anda 15 bin, Falan gösteriliyor herhangi bir anda. Bunun üstüne bir 15-20 tane de halka açık gösterimler var. Ee, benim için en etkileyicisi hakikaten The Look of Silence oldu. Joshua Ockheim'in belgeseli. İşte o filmi açınca da tabii geri kalanı biraz e, hayal kırıklığı demeyeyim ama hiçbiri o seviyeye çıkamadı benim gözümde. Godard'ın 3 e, boyutlu çektiği kanda e, jüri ödülünü e, paylaştığı filmi böyle vital language e, gösteriyordu onu görme şansım oldu e, bir yandan çok ilginç yaptığı bazı şeyler var ama bir yandan da hakikaten 70 dakikalık bir film gerekiyor muydu bunun için ben de çok emin olamadım Petrojo'nun yeni filmi e, Phoenix premierini dünya premierini yaptı Toronto'da e, bunu da son derece güzel e, büyük bir sinemada izleme şansım oldu eski bir sinemada normal halk gösterimindeydi Ee, hani bizde emek hala olsaydı orada yapılabilecek çok güzel bir gösterim e, geldi tabi hep aklıma ee, bunun dışında bazen de insan şanssız oluyor ee, ters yerlere de düşebiliyor onu da belki söylemekte fayda var mesela Scorsese sunuyor diye sunulan e, son dönemlerde bazı filmler oluyor bunlardan bir tanesi Yeşil ejderhaların intikamıydı bu 80'lerde New York'taki Çinli e, gangster gruplarını anlatan. Yani nasıl ikna etmişler Scorsese'yi ya da son kopyayı görmemiş mi, e, ne şekilde adını böyle bir projenin yanında kullanılmasına izin vermiş pek anlayamadığım bir durum oldu. Ee, benim için hoş bir sürpriz. Hiç beklemeden yani hiçbir şey beklemeden girdiğim saati uygun diye girdiğim çünkü festivallerin aslında en keyifli taraflarından biri de bu rastgele bazı şeylerden güzel sürprizler çıkarmak. Ee, Küba'dan e, behavior, halde gidiş olarak e, seni tercine edeceğim e, bir film vardı. Genç bir çocukla e, ortaokul yaşlarında öğretmeninin e, ilişkisini anlatan ve Bir yandan Küba'da günümüzde yaşanan çeşitli zorluklara bakan ne e, ne sadece Küba'nın e, yönetimine yermeye yönelmiş, ne sadece e, burada hayat çok güzel, biz çok mutluyuz'a yönelmiş, ikisinin arasında güzel bir denge kurabilen, Küba'da da çok popüler olmuş geçen sene e, bir filmdi bu ve özellikle başvuradaki e, bu genç oyuncunun performansı hakikaten... E, İzlemeye değerdi Dediğim gibi insan bir şey beklemeden girip Sürpriz olarak böyle filmlerle karşılaştığında Daha da keyifli oluyor Hal Hartley'nin e, Kickstarter'dan Para toplayıp çektiği Ned Rifle Bu e, Henry Fool'la başlayan işte Sonuncusu e, O da hoş bir sürpriz oldu Çünkü Henry Fool ve e, Faye Grim çekmişti daha önce O karakterler yine burada var Ama o filmlerden çok daha fazla aslında Heartland'in 90'larda yaptığı o e, kimilerince biraz soğuk bulunan e, ama bir yandan ironik mesafeli e, abartılı oyunculuklar ve e, biraz şaşkın karakterlerle dolu e, Trust ve o dönem yaptığı diğer filmleri e, hatırlatan bir film olmuş Ned Rifle. E, ben de Kickstarter'dan ufak bir destekte bulunmuştum. İnsan Destek Belgesi'nde de sonra görüp sevince daha da mutlu oluyor. Bir başka belgesel görme şansı buldum. The Yes Men Are Revolting. Bunun da bizdeki teslerlerden birine geleceğini tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle. Yes üçüncü belgeseli aslında bu politik aktivist ekip. Bu sefer kendileri hakkında çok daha fazla şey öğreniyoruz. Bu bütün eylemlerin kendi hayatlarını nasıl etkilediği hakkında ve e, daha da çok e, e, iklim değişini e, üzerine iklim değişikliği üzerine e, yoğunlaşıyorlar. Esas hani, son dönemlerde zaten e, ilgilentiler konu bu. O nedenle bence giderek film yapmaya da daha bir e, alışmışlar. Bence şimdiye kadar ki zaten Yesmen'in kendine anlatması e, önemli. Bu da onların arasındaki en başarılı film oldu bence. İki de e, son olarak e, Deni Bryan Wilson hakkındaki filmi söylemiştim. E, Love and Mercy bir parça da çaldık. Ee, o oldukça iyi eleştiriler aldı ve e, The Last Five Years son 5 sene bu da bir sahne müzikalinden sinemaya uyarlanmış Anna Kendrick'ın başrolde ee, önümüzdeki sene adını çok duyacağımızı tahmin ediyorum çünkü e, şey konuşuluyordu dağıtıcılar arasında ufak bir e, savaşa yol açmış ve en son 12 milyon gibi olmadık bir e, fiyattan bahsediliyordu Herhalde bu senenin büyük filmlerinden biri olacak diye tahmin ediyorum. Siyerci ödülleri ve Fikretçi ödülleri evet. var. Bir de Netbeg ödülü var. Buna evet bu arada de. da canlı yayınımızın sonuna geldik biz de. Ee, çok evet. teşekkür evet. ediyoruz Melis'e. Teşekkür oldum ben de. Evet, <gülüyor> <Melide>. <gülüyor> evet. Ee, önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Ee, sinema dünyasından haberlerle Sinefield'e. Teknik Masada Sevan'a ve bu haftaki program destekçimiz Melih Kısa e de çok teşekkür ediyoruz. Melis'e de katkılarından dolayı çok teşekkürler. Atlantik ötesinden bir yayınımız daha böylece sona eriyor. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Yep. İyi hafta Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimburu Seven.